Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bizleri Ramazan-ı Şerif'in yarı gecesi olan, bu 15. geceye ulaştıran Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalardan, bizlere bu mübarek ayın fazilet ve bereketlerini beyan eden Yüce Rasûle, âli ashabına ve ceza gününe kadar ihsan üzere onlara tabi olanlara nihayetsiz salatu selamlardan sonra... Görüyorsunuz, Ramazan-ı Şerif'in yarısına ulaştık. Nasıl hızlı geçti? İşte bütün ömrümüz de böyle geçti geçecek. Bitti bitecek. Zaten bu ümmetin ömrü kısa. Hasat zamanı 60-70 arası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, ''70 yaşını gören ümmetim çok azdır.'' Eski ümmetler ne kadar uzun yaşadılar ibadette meşgul oldular da vaktimiz yok diye ev bile yapamadılar. Nuh aleyhisselam zamanında insanların ömürleri uzunmuş. 800 bin sene yaşarlarmış. Bir kadının oğlu ölür. Kadın çok ağlar. Komşu kadınlardan birisi der ki: "Niye bu kadar ağlıyorsun? Allahu Teala'nın takdiri böyleymiş." Elbette öyledir. Ben ona ağlamıyorum. Ya niye ağlıyorsun? ''Yarum fazla gün görmedi diye annelik şefkatiyle ağlıyorum.'' demiş. Diğeri sormuş, ''Oğlun kaç yaşındaydı?'' Cevap vermiş ağlayan o anne, ''275 yaşındaydı.'' ''İyi ama sen buna ağlıyorsun da, ahir zamanda gelecek ümmet ne yapsın? Onların ömürleri 50-60 sene olacak.'' ''Ciddi mi söylüyorsun?'' demiş, ''Elbette.'' Allah Allah! Onlar evde yapacaklar mı? Hem de kaç tane yapacaklarmış? Ben onların yerinde olsaydım... ...çadırımın kazığını bile değiştirmezdim. Bakın biz onlara şaşırıyoruz. Onlar da bize şaşırıyorlar ama... ...bizim durumumuz gerçekten şaşılacak gibi. Kaç günümüz kaldı bilmiyoruz. Hala da hazırlanıyoruz. Daha uzun yaşarız diye... Tule emel taşıyoruz. Uzun uzun kuruntulara kapılıyoruz. Bu yüzden de tevbeyi geciktiriyoruz. Ve kötü emelleri, kötü amelleri bırakmıyoruz. Fudayl İbni İyaz radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, emelleri uzun olanın, amelleri kötü olur. Halbuki, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, emelimiz kapının önünde, ecelimizse burnumuzun önünde. Rabbim, Emellerimizi kısa, amellerimizi güzel, ecellerimize de Hüsnü Hatim'e üzere nasip eylesin. Amin. Ömrümüz ne kadar kısa olsa da Rabbim bu ümmete öyle faziletler, özellikle bu mübarek ayda öyle bereketler vaat etmiş ve bunu daha biz babalarımızın sülbünden düşmeden Tevrat-ı Şerif'te bildirmiştir. İtekim Kabul Ahbar radiyallahu anh'dan rivayete göre Allahü Teala... Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Muhakkak ki ben, ahir zamanda yaratacağım kullarıma orucu farz kıldım ki, o oruçlu geçirmeleri farz olan mevsim Ramazan ayıdır. Ya Musa, her kim amel defterinde on Ramazan bulunarak kıyamet gününe gelirse, o ebdal diye adlandırılan seçkin velilerimdendir. Her kim sayfasında yirmi Ramazan'la kıyamet gününe çıkarsa o Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen huşu ve tevazu sahibi muhbit kimselerdendir. Kim de kıyamete geldiğinde kitabında otuz Ramazan bulunuyorsa işte o benim katımda en üstün sevaplara sahip şehitlerdendir. Çoğumuzun bu müjdelere nail olacak kadar ömrümüz oldu. Benim bile buluğa erdikten sonra hesap etsek, 35 Ramazan'ım oldu elhamdülillah. Ama nasıl oldu, nasıl geçti, kabul edildi mi? Belli değil. Kesin bir şey yok. Ama biz ümitli olalım. Rabbim ki bize bu imanı, Kur'an'ı ve Ramazan'ı lütfetti, kabulünü de lütfeder inşallah. Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi, Allahu Teala, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Ümmetine azap etmek dileseydi, onlara Ramazan'ı ve Kulhüvallahu Ahad suresini vermezdi. Madem bize bu ay verildi, biz de buna inandık ve siyamına, kıyamına yani orucuna, teravihine gayret ediyoruz. Demek ki kabul ediliyoruz diye ümitli olabiliriz. Nasruddin hocaya, Ramazan çıktı ama acaba bizden memnun kaldı mı diye sormuşlar da, ''Tabii memnun kaldı. Yoksa her sene on gün evvel gelir miydi?'' demiş. ''Doğru.'' demiş. ''Ama bu müjde kime? Bu aya tazim edenleredir.'' ''Biz de bu mübarek aya hürmet ettiğimiz, değer verdiğimiz için mutlaka kazanacağız inşallah.'' ''Ama öyleleri var ki, bu mübarek geldiği halde hayatlarında hiçbir değişiklik yapmazlar.'' ''Oruç tutmazlar. Hatta milletin önünde alenen yiyerek, Oruca ve oruçlulara hakaret ederler. Tabii ki bu ay onlardan razı olmaz. Bilakis davacı olur. Şu bilinsin ki bu aya hürmet kafirlere bile iman kazandıracak büyük bir fazilettir. Nakledildiğine göre bir mecusi oğlunun Ramazan günü çarşıda yemek yerken görünce ona tokat atarak ''Niçin Müslümanların Ramazanına saygılı olmuyorsun?'' demiş. Sonra bu kişi öldüğünde bir alim onu rüyasında cennete, izzet tahtına kurulmuş bir halde görmüş. Ve ''Sen mecusi değil miydin?'' demiş. O ''Evet, lakin ben öleceğim an üzerimden doğru, ''Ey benim meleklerim, onu mecusi olarak bırakmayın. Ramazan ayına hürmeti sayesinde kendisine İslam'ı ikram edin.'' diye bir nida işittim demiş. Artık iyi düşünelim. Ateş perest biri bile Ramazan ayına hürmeti sebebiyle iman saadetine kavuştu ya. Kavuştuysa ya imanlı olarak ona hürmet eden ve oruçlu geçirenler ne mükafatlara nail kılınacaktır. Hikaye olunduğuna göre Muhammed isminde bir adam namaz kılmazmış. Ama Ramazan girince kendisini güzel elbiselerle ve kokularla süsler... Namaza başlar ve geçirdiği namazları kaza edermiş. Kendisine niçin böyle yapıldığı sorulduğundaysa, işte bu tevbe ayıdır, rahmet ve bereket ayıdır. Ola ki Allahu Teala onun hürmetine günahlarımı affeder dermiş. Derken bu kişi ölmüş, mana aleminde görüldüğünde, allah Teala sana ne muamele yaptı diye sorulunca, ''Ramazan ayına tazimim hürmetine Rabbim beni bağışladı.'' demiş. Sadece Ramazan ayında namaz kılıp günahları bırakan bir kişinin durumu böyle olursa, ya hayatı boyunca namazına devam eden ve Ramazan ayında özel bir takım ibadetler yapan kişiler, bu mübarek ay hürmetine nasıl laf olmaz? Ama bu sizi gevşekliğe sevk edip de, ''O zaman biz niye yoruluyoruz, bütün sene boyu namaz.'' abdest canımız çıkıyor. Biz de Ramazan ayında ibadet yapalım yeter dedirtmesin. Çünkü bir kişiye bu muamelenin yapılması herkese aynı şey uygulanacak anlamına gelmez. Nitekim daima namaz kılıp oruç tutanlardan bile bazı günahları sebebiyle cehenneme gidecekler olduğu birçok hadis-i şerifte bize bildirildiğine göre sonsuz ahiret hayatımızı nasıl tehlikeye atabiliriz? Ayrıca bir sonraki Ramazan ayına sağ salim kavuşup kavuşamayacağımız konusunda nasıl emin olabiliriz? Artık ahirete inanan bir Müslümanın yapması gereken şey, tevbeyi geciktirmeyip hemen ebedi hayat azığını tedarike başlamaktır. Zira geciktirmede telafisi mümkün olmayan afetler vardır. Kardeşler, elimizde büyük bir sermaye vardır ki o da ömrümüzdür. Bu sermaye iyi kullanarak ebedi ahiretimizi kazanırız. Yoksa iki cihanda elimizden çıkar. Şeyh Sadi Kuddesesi Ruhu'nun buyurduğu gibi, boş yere ömrünü telef eden kimse, altınlarını elinden çıkardığı halde karşılığında bir şey alamayan gibidir. İnsan, dünyada kendisine verilen bu ömür sermayesiyle elde ettiği kazançlarla Sadece dünyasını mamur etmeyi düşünmemeli. Hem dünyasını hem ahiretini donatmaya bakmalı. Yoksa Hasan İbn Sabit radıyallahu an'ının binlerce kazanç sağladılar fakat bu kazançla evlerini genişlettiler, kabirlerini daralttılar sözünde kınanan haib ve hasirlerden olur. Rabbim cümlemizi bu belaya düşmekten muhafaza buyursun. Amin. Bazı mühim tebliğlerim. 1- bir, Birazdan kavuşacağımız gecenin ve yarınki günün iki önemli fazileti vardır. Birincisi cuma gecesi olmasıdır ki size defaatle cuma gecesi ve günü hakkında birçok fazilet beyan ettim. İnşallah bu konuda bir de risale yazacağım. Fakat Ramazan-ı Şerif'in cuması diğer cumalardan daha faziletlidir. Nitekim Bera İbni Azib radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazandaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü Ramazan'ın diğer aylara üstünlüğü gibidir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının her gecesi iftar anında allah Teala'nın cehennemden bir milyon azatlısı vardır. Cuma gecesi olduğundaysa her saat başı hepsi de cehennemi hak etmiş olan bir milyon kişiyi azat eder. İşte bu hadis-i şerifler Ramazan-ı şerif cumalarının diğer ayların cumalarından ne kadar üstün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca yılın kalbi mesabesinde olan Ramazan-ı Şerif ayıyla haftanın kalbi menzilesinde olan Cuma gününün özel bir münasebeti vardır. Bu yüzden Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma salim olursa mümkün mertebe günahsız ve huzuru kalple geçerse bütün günler salim olur. Ramazan salim olduğunda ise bütün sene selamette olur buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte ise Ramazan senenin kalbidir. O selamette olursa bütün sene onun bereketiyle salim olur buyurulmuştur. Bu gecenin diğer bir fazileti de yarı gecesi yani Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesi olmasıdır. Zira Hadis-i Şerif'te ortası mağfirettir. Buyuruluyor ki, ikinci onun tamamı mağfiret mevsimi kabul edilirse de mübarek ayın tam ortası bu gece olacaktır. Mutlaka çok istiğfar ederek mağfiret olunmaya bakalım. Özellikle gecenin üçte biri geçtikten sonra yani gece 11'den sonra Bahusuz son üçte birinde yani gece 1.30'dan sonra Allahu Teala'nın münadisi bizi istiğfara çağırdığında, hele de bu gece mutlaka Rabbimize icabet edelim. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Ramazan'da Gecenin ilk üçte birinden Ya da son üçte birinden sonra bir münadi Dilekte bulunan bir isteyici yok mu ki Ona isteği verilsin Bağışlanmak isteyip de istihfarda bulunan yok mu ki Kendisi için günahları bağışlansın Dönüş yapan bir tövbe edici yok mu ki allah Teala'nın allah Teala onun tövbesini kabul etsin diye nida eder. Bu hadis-i şerif Ramazan-ı Şerif ayında tevbe istiğfarda bulunanların mutlaka bağışlanacaklarını bildirmekle beraber ilaveten kabul saatlerine işaret etmektedir. Bundan sonra zikredeceğimiz iki hadis-i şerifse bu mübarek ayda tevbe ve istiğfarda bulunmayanların mağfiretten mahrumiyetine temas etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala o ayda kaçınanların dışında herkesi bağışlar. O zaman ey Ebu Hureyre, kaçınan kimdir denince o Allah'a istiğfar etmekten kaçınandır diye cevap verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Cibril aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü meleklerin kendisini demir kamçılarla itelediği bir genç, üzüntülü ve ağlar bir halde getirilecektir. Bir yandan da o bin sene boyunca el aman el aman diyecektir ama kendisine hiçbir aman verilmeyecektir. Sonra o itile kakıla sürüklenip Allahü Teala'nın huzurunda durdurulacak, Allahu u Teala'da azap meleklerine emredecek, böylece onlar o genci yüzüstü cehenneme çekeceklerdir. Bunun üzerine ben, Ey Cibril, o kimdir deyince, O, Senin ümmetinden bir gençtir diyecektir. Ben, Peki ya günahı nedir deyince, O, Ramazan-ı Şerife kavuştuğu halde onda da Allahu Teala'ya isyan etmiştir ve kendisini başlaması için Allahu Teala'ya tevbe ve istiğfarda bulunmamıştır. Allahu Azze ve Celle de onu tevbe etme fırsatı tanımadan aniden öldürerek yakalayı vermiştir diyecektir. Bu mübarek 15. gecenin 100 rekatlık bir namazı vardır. Bir de 4 rekatlık bir namazı vardır ki 100 rekatı kılamayanlar bari her rekatta 10 ihlas okuyarak 4 rekatı kılsınlar. Yarınki günde de her rekatta Fatiha'dan sonra bir ayetel kürsi ve 3 innane zella ile kılınacak 12 rekatlık bir nafile namaz rivayet edilmiştir ki bu namazın ardından da bir ayetel kürsi okunur. Bu rivayetler kaynaklarıyla beraber, Ramazan Risalesi'nin 299-301. sayfalarında zikredilmiştir. Rabbim, gecemizi mübarek eylesin, istiğfarına, terabihine sair salih amellerine muvaffak eylesin. Amin. 2. Gece yarısına kadar oturup, bir de, ikide bir şeyler yiyip yatmak, hem sahuru geç yapma sünnetine muhalif düşmekte, hem de sabah namazını kaçırmaya sebep olabilir ki, bu büyük bir tehlikedir. Bu yüzden imsa yakın vakitte sahur yeme bereketini kaçırmayın. Sahur hem berekettir, hem ehli kitapla bizim orucumuz arasındaki farktır. Hem de Allahu Teala'nın salat ve feyizlerini kazandırır. Nitekim Enes İbn Malik radiyallahu andan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahur yemeği yeyin çünkü sahurda bereket vardır buyurdu. Amr İbni As radiyallahu anhtan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunun arasındaki fark sahur yemeğidir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhtan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sahur yemek tümüyle hayır ve berekettir. Sakın onu bırakmayın. Velev ki sizin biriniz bir yudum su içsin. Zira şüphesiz Allahu Teala ve melekleri sahur yiyenlere salat buyurur. Feiz ve nur yağdırırlar. 3 Süleymaniye Vakfı Başkanı Abdulaziz Bayındır'la Ali Rıza Demircan'ın lafına kanıp sakın imsağı geciktirmeyin. Eskiden 15 dakika temkin vakti vardı. O kadar geciktirilebiliyordu. Şimdi son yıllarda Diyanet o payı da vaktin içine kattı. Yani artık pay kalmadı. Bu yüzden TGRT takviminde imsak eski usul üzere 15 dakika önce yazar. Onda pay vardır ama Diyanet takdiminde pay yoktur. Tabii ki bir iki dakika içinde su içmiş olanlara hemen kaza gerekir diyemiyoruz ama Rabbimiz diğer yasaklar hususunda bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki bunları aşmayın. Bakara suresi 230. ayeti kerimenin meali. Bu şekilde buruluyorken imsak konusunda yine Bakara suresinin Yük seksen yedinci ayetinde Buyrulan mealen Bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki Bunlara yaklaşmayın Buyuruyor Şimdi bu adamlar Tutturmuşlar İmsak vakti girdiğinde Gün başlangıcını ifade eden Sabahın beyaz ipliği Geceyi temsil eden Siyah iplikten Sizin için iyice belirinceye kadar Yiyin için Ayeti kerimesine dayanarak Şimdiki insak vaktinden 70-80 dakika daha yenilebileceğini ve bu süre içinde sabah namazının kılınamayacağını uyduruyorlar. Halbuki burada ufuk çizgisine dikine değil de enine uzanan aydınlığın gecenin karanlığında belirmesi ve bunun izleyenler tarafından seçilmesi kastedilmiştir ki ben kaç defa gece uçakla İstanbul'a inerken havada bu aydınlığı gördüm. Sonra aşağı indiğimizde henüz bu aydınlık yerden görünmüyordu. Zaten bugün artık bunca ışık altında bu olaylar ilk anlarında şehirlerden fark edilemezler. Bu adamlar Kasımpaşa'da oturmuşlar, karşı tarafa doğru Yavuz Selim Cami cihetine bakıyorlar. Ve şimdiki imsaktan 70 dakika sonra havanın aydınlandığını söylüyorlar. O zaman evinde oturan adam güneş penceresine vurana kadar... 8'e 9'a kadar yesin. Olur mu böyle şey? Burada ufuk çizgisine beliren aydınlık kastediliyor. Bunu da o noktayı gözleyen görür. Kasım Paşa'da oturan elbette göremez. Ayrıca bütün sahih kaynaklarda sahibi kiramın biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra dağılırken havanın karanlığından birbirimizi tanıyamazdık dedikleri zikredilmektedir ki bu da Ali Rıza Demircan'ın şimdiki imsaktan 70-80 dakika içerisinde sabah namazı kılınmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Ondan sonra hepimiz Buhari dahil bütün sahih kaynaklarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imsak olur olmaz sabahın sünnetini kılıp sağına uzandığı ve uyuduğu sonra ''Onun uykusu abdestini bozmadığı için kalkıp namazı kıldırdığı ki ekseriyetle uzun çok uzun kıldırdığı sonra da güneş doğana kadar baya bir zaman bazen zikirle bazen sohbet ederek bazen de rüya tabir ederek meşgul olduğu zikredilmektedir ki bu adamın dediği gibi şimdiki imsak vaktine 80 dakika ilave etsek şimdi diyelim imsak 4.10'da güneşte 5.55'de olsa.'' Yani o zaman imsak 5.30 olacak, yani güneşe 25 dakika kalacak. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet kılması, peşine uyuması, uyanıp uzun uzun farzı kıldırması, peşine de uzun zaman zikirle güneşin doğmasını beklemesi nasıl düşünülebilir? Ayrıca dünya İslam aleminin her yerinde hesap böylecedir. Bugün Mekke, Medine dahil her yerde imsakla güneş arasında uzun bir süre vardır ki bu zamana ve zemine göre değişiklik arz etmektedir. Bir düşünsenize, imsak yani gün doğumu yanlış hesap edildiyse o zaman güneşin doğuşunun da buna göre yanlış olması gerekmez mi? Halbuki bu takvimlerde yazan dakikada güneşin doğduğunu ve battığını herkes görmektedir. Hepsi doğru da bir tek imsak mı yanlış? Adamlar bir saat fazla yiyelim diye millete oruç yedirtmekteler. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Diyanet İşleri Kurumu bu konuda şöyle bir açıklama yapmıştır. Bazı İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklar daha ihtiyatlı hareket etmek için güneşin 19 derece ufka yaklaşmasını esas almaktadırlar. İslam dünyasında imsak vakitlerinin belirlenmesinde 18 dereceden daha düşük bir ölçüyü esas alan herhangi bir ülke bulunmamaktadır. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de uygulamada böyledir. Ancak yaz aylarında yatsı ve imsak vakitlerinin oluşmadığını ileri süren enlemler, vakitlerinin oluşmadığı ileri enlemler bunun dışındadır. Öteden beri İslam astronom ve muvakkitleri de imsak vaktini belirlerken en az 18 dereceyi esas almışlardır. Bu vakit ilk anda çuplak gözle fark edilmese dahi sabah şafağının başlama vaktidir. Halkımız, başkanlığımızın büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu namaz vakitleri konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan ibadetlerini gönül huzuru içerisinde yapmaya devam edebilirler. 4- Havalar ne kadar sıcak olsa da, sizin ne kadar yoğun işiniz olsa da, imtihanınız olsa da, sakın bir gün bile orucu terk etmeyin. Geceden niyet etmeyince, kefaret yokmuş diye nefis sizi kandırmasın. Çünkü niyet etmeyeni 61 günde paklamıyor da, onun için kefaret gerekmiyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalık ve yolculuk gibi bir ruhsatı yokken, Ramazanda bir gün oruç yiyen bütün ömrü boyunca oruç tutsa da o bir günü ödeyemez. Buyuruyor. Bu sıcaklarda oruç tutmanın ayrı bir fazileti vardır ki bu ahirette çıkacaktır. Nitekim rüyası vahiy olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta gerçekten ben dün gece acayip bir rüya gördüm. Mahşer günü Ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan sürekli dilini dışarı çıkarıyordu. Ve hangi havuza gitse oradan kovuluyordu. Derken Ramazan orucu kendisine yetişti ve onu suya kandırıncaya kadar içirdi. Hazreti Mevlana, Kudisesi ruhu, oruç tutmak güçtür, çetindir ama... Allahü Teala'nın kulunu kendisinden uzaklaştırmasından ve bir derde uğratmasından daha iyidir, buyurmuştur. Geçen baktım, mahkumlar bir koridora toplanmış. Çoğu genç, hepsinin elinde bir sigara. Yazık, Sapa sağlam gençler. Oruç tutmuyorlar ama Rabbim de hepsine belalarını vermiş. Bir nedenle içeri atmış. Her içeri düşen günahkar demek değil. Yusuf aleyhisselam da içeri düştü. Lakin oruç tutmak, hapis yatmaktan daha kolay değil mi? İnsanlara farz, vacip öğretmemişler. Namaz, oruç anlatmamışlar. Sel gibi bunca millet cehenneme akıp gidiyor. Ne olur, siz flaş televizyonundaki, Lale Gül Efem'deki sohbet adreslerini, saatlerini duyurarak, bu gidişe bir dur deyin de, Rabbim de size yönelen belalara dur desin inşallah. Yoksa yatacak yerimiz yok. Bunca münkerin alenen işlediğini görüp de, İyiliği emredip kötülükten nehyetmezsek, en azından bu vazifeyi yapanları dinletmezsek, ahiretten önce dünyada da bela bekleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar alenen aralarında haramların işlendiğini görürler de müdahale etmezlerse, çok yakındır Allah toptanını bela ile kaplar, buyuruyor. Bakın etrafımız ateş çemberi her yer yanıyor. Suriye öyle, Irak öyle, Çeçenistan öyle, Doğu Türkistan öyle, Burma öyle. Millet namaz kılmaya camiye gidemiyor. Bazı yerlerde oruç yasak, biz bunca imkan içinde İslam'ı yaşamazsak, yaşamayanlara vaz etmezsek, vaz edenleri dinleyip insanlara da dinletmezsek, çok yakında bu ateş bize de sıçrar. Korkarım o zaman İslam'ı yaşamak isteyenler de ...fırsat bulamazlar. Ben ne kadar hapistersem de... ...Filistinli Müslümanlar... ...Yahudinin elinde. Suriye'de Ehli Sünnet... ...Nusayri'nin elinde. Burmalı Müslümanlar... ...Budistlerin elinde neler çekiyorlar. Rabbim onları acilen kurtarsın. Düşmanlarını kahretsin. Küfür düzenlerini yıksın. Müslümanlara şu mübarek... ...ay hürmetine rahmetiyle yetişsin... Onlara en yakın zamanda nusretler, zaferler, fetihler müyesser eylesin. Onların sıkıntısını düşünmekten kendimi unuttum. Şu mübarek ayda Müslümanları cayır cayır yakıyorlar. Rabbim de onların evlerini, ocaklarını, kabirlerini, çukurlarını ateşle doldursun. Amin. Meğer dünyanın bir ucunda olan Arakan bölgesine, evvelce de Basra'da, İngilizler tarafından esir edilen Osmanlı askerleri esir olarak götürülmüş. Oralarda binlerce şehidimiz yatıyormuş. Şimdi Dışişleri Bakanlığı o şehitlerimizin kabri şeriflerini yeniden mamur edecek inşallah. O esirlerden olan Basra Vali Vekili Subhi Bey de orada şehit düşmüş. Murat Bardakçı geçenlerde bu zatın hanımına yazdığı bir mektubu yayınlamış. Bakın... 17 Aralık 1914'te yazdığı o mektubunda neler yazmış? Vücutça Allah'a hamd olsun. Bir arızam yok. İki sıra tel örgü içinde yaşamak zor geliyor. Dışarıyla temasta bulundurmadıklarımızdan eşya ve çamaşır tedarik olunamıyor. Velhasıl alemden habersiz bulunuyoruz. Kandil günü Mevlid ve gecesi Kur'an okundu. Tekbirlerle, tehlillerle vatanın selameti için dualar edildi. İbadet ve duayla vakit geçiriyoruz. Üç gün sonra İstanbul'dan ayrılışımın yıl dönümü olacaktır. Allah'ın izniyle yakın zamanda dönüş ve yeniden bir araya gelmemiz nasip olur. Bana her hafta mektup gönderiniz. İran veya Amerika gibi savaşa girmemiş devletlerin konsolosları vasıtasıyla olursa buraya ulaşmaları muhtemeldir. Herkese selam eder ve kızımın gözlerinden öperim efendim. Bakın insanlar neler çekmişler ve gurbette şehit düşmüşler. Biz daha ne çektik? Bu dava için daha çok çile çekmemiz lazım. Canımızı, malımızı, çoluk çocuğumuzu kayırdığımızdan, koruduğumuzdan ziyade dinimizi, itikadımızı, ehli sünnet yolunu muhafaza etmemiz lazım. Göz bebeğimizden daha çok korumamız lazım. Yoksa dinsiz, imansız nasıl yaşarız? Ahirette yerimiz, yurdumuz nar-ı cahim olur. Her şeyimizi kaybederiz, Rabbi muhafaza buyursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu buyurduğunu kulağımıza küpe edelim. Dinine sahip çık, dinini her şeyden üstün tut. Senin etin de, kanın da, canın da, ciğerin de ancak senin dinindir. 5. Geçen hafta benim sizden mahkemeye gelmenizi istediğimin haberi gazete ve internetlere çıktı. Şimdi artık bu iş namus meselesi oldu. Ben bunun gazetelere çıkacağını düşünmemiştim ama madem bu haber genele yayıldı artık ok yaydan çıktı. İnşallah hepiniz gelmeye hazırlanın. Iğdır'dan beri geçen hazırlık yapanlar yine hazırlığa başladılar. Siz yakın yerden ge gelmeye gayret edin. Yoksa millet hocayı terk etti diyenlere yol vermiş olursunuz. Hemen seferberlik yapalım. Mahkeme günü cumaya rastladığı için cuma namazını mütakiben camiden çıkan gelsin. Allah için adım atalım. Zulme karşı adım atalım. Mazluma yardım için yürüyelim İnsanların batıl davalar uğruna sabahlara kadar tepindikleri sıcaklarda yürüyüşe geçtikleri her türlü engele direndikleri şu günlerde siz de Allah için ehli sünnet için din düşmanlarının oyunlarını bozmak için yarın ahirette Allah için ne yaptın sorusuna cevap verebilmek için hazırlanalım inşallah ama asker ve polise itaatli olun sesli bile konuşmayın sadece zikir ve dua ile meşgul olun. Tahliklere gelmeyin. Kimseye de zarar vermeyin. Rabbim niyetlerimizi şimdiden kabul eylesin. Adımlarınıza hac, umre sevapları ihsan eylesin. Amin. 6. En mühim meseleyi az daha unutacaktım. Şu satırları gece 3.30'da yazıyorum. Rabbim hatrıma getirdi. 4 Ağustos Cumartesi'yi 5 Ağustos pazara bağlayan gece... Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesidir ki Bedir gecesidir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Furkan gecesidir. İnşallah yine o gece hürmetine hak batıldan ayrılacaktır. Ben o geceden sonra bazı mühim hadiseler zuhur edeceğine inanıyorum. Siz de görürsünüz inşallah. O gece Bedir ehlinin isimleriyle ümmetin ve benim kurtuluşum için mutlaka dua edelim. Esas meseleyi duyurayım. Siz de herkese duyurun. Şiratul İslam isimli muteber eserde zikredildiği üzere, Ebu'l-Hasan el-Horasani Kuddesi Ruhu, 40 senedir Kadir Gecesini hiç kaçırmadım. Her sene farklı gecelerde gezdi, dolaştı. Ramazanın ilk günü hangi günse her sene ona göre değişti. Eğer Ramazan Cuma ile girerse, o sene Kadir Gecesi mutlaka... 17. gece oldu demiştir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde hem de Ebu Davud gibi sahih kaynakta geçen bir tembihi vardır. Nitekim İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onu Ramazan'ın 17. gecesinde arayın. Zeyd İbni Erkam radıyallahu anha, Kadir gecesi sorulduğunda, Şüphe etmeksizin ve inşallah deme lüzumu dahi hissetmeksizin diyorum ki, on yedinci gecedir. Kur'an'ın indiği gecededir. Hakla batılın ayrıldığı o Furkan gününün sabahında o iki ordunun buluştuğu günün gecesidir.'' buyurmuştur. İbni Mesud, Ali İbni Ebi Talib, Hasan İbni Ali, Urve İbni Zübeyir Ebu Bekir İbni Abdirrahman Amir İbni Rabia Zeyd İbni Erkam Zeyd İbni Sabit ve Amr İbni Hureys (radıyallahu anhum gibi birçok sahabeden zikredildiğine göre Bedir Muharebesi Ramazan-ı Şerif'in 17.sine rastlayan Cuma gününde vaki olmuştur Allahü Teala o günden bahsederken Enfal Suresi 41. ayet meal olarak, Eğer siz Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı günde o hakkı batıldan ayıran ve şirkin kökünü koparan Furkan gününde kulumuz Muhammed Mustafa'ya indirmiş olduğumuz şeye inanmış bulunduysanız buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayete göre Zeyd İbn Sabit radıyallahu an 17. geceyi ihya ettiği kadar Ramazan-ı Şerifin hiçbir gecesini ibadetle geçirmezdi ve şüphesiz ki Allahu Teala bu gecenin sabahında hakla batılın arasına ayırmış ve şirkin önderlerini alçak kılmıştır derdi. İmam-ı Ahbet radıyallahu an Kadir Gecesi'nin 17. gecede aranma görüşünü Medine ehlinden nakletmiştir. Mekke ehlinin o gece hiç uyumadan ibadet ettikleri ve umre yaptıkları rivayet edilmektedir. Abdurrahman radıyallahu an’tan rivayet edilen rivayetle anlaşıldığına göre 17. gece cuma gecesine denk geldiğinde Bedir gecesine tamamen muafık düşeceğinden dolayı ihyası daha kuvvetle müstahap olur. İbnü Sa'd radıyallahu anh Miraç hadisesinde Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinde vuku bulduğunu Vakıdi rahimehullah kanalıyla onun meşayihinden nakletmiştir. Ebu Cafer Muhammed İbni Ali el-Bakır radıyallahu anhum'dan gelen rivayete göre Cibril aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 15 ve 16. gecelerine denk gelen cumartesi ve pazar geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inmiş Sonra Ramazan-ı Şerifin 17'sinde pazartesi günü Allahu Teala'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiştir. Bu nakle göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinin başlangıcı da Ramazan-ı Şerifin 17'sinde gerçekleşmiştir. Ebu Musa el-Medini radıyallahu anh'ın tahric ettiği Cabir radıyallahu anh hadisinde rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi güne denk gelirse gelsin Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde Kuba Mescidini ziyaret ederlerdi. Bütün bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinin ve gününün özel bir önemi vardır. Bu konu çok önemlidir. 5 Ağustos pazar yani bu önümüzdeki pazar günü Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Furkan günü diye bahsettiği gündür Onda da çok dua edelim Yüz kere Ya Gaffarazzunu Zikrini okuyalım Ya Gaffarazzunu İşte yine Benim mektubumu dinlemenin bereketini göreceksiniz İnsanlar o gece gafilken Siz bu seneki Kadir gecesini kaçırmayacaksınız inşallah Millete de duyurun Ama bu işler nasip meselesidir biz ne yapalım? 7. Kıymetli Kardeşlerim Benim içeride kalmamın uzaması hizmet bekleyen kardeşlerimizi çok mağdur etti. Dışarıda olduğum zamanlarda İslam alemi için yapılacak hizmetleri maddi olarak destekler ve en azından bu hizmetlerin karşılanması amacıyla her yere gidebilir ve herkese görüşebilirken şu an için malumunuz olduğu üzere tüm bu işlere yetişemeyecek ve yürütemeyecek durumdayım. Rabbimin rızası için sizden yapılacak hizmetlerin yürümesi hususunda benim dışarıda bulunamadığım şu zamanda benim yokluğumu aratmayacak şekilde destek bekliyorum. Siz benden hesap numarası istemiştiniz. İşte size Ahmet Yesevi Derneği'nin hesap numarasını bildiriyorum. Yardım ve bağışlar için... Kuveyt Türk Fatih Şubesi Hesap bilgileri, hesap numarası 58-44-98-1 Şube kodu 5 İnşallah bu hususu meraklılarına duyurun ki, hayra delalet eden, o hayrı yapan gibidir hadis-i şerifinin sırrına mazhar olasınız. Bu mübarek ayda yapacağınız nafile hayırların bir farz değerinde olduğunu bilerek gayret edin. Nimette var olup külfette yok olanlar şunu iyi bilsinler ki ahirette bu cemaatlerin bereketinden mahrum olacaklardır. Sizden gelen bazı mektuplar. 1- Arnavutköy'den Geyiksoy soyadında bir hanım kardeşim, büyük hoca hanımlardan biri pişen yemeğe ayet okunmaz... Sıcağı maruz kaldığı için yan tesir yapar demiş. Bunun hükmü nedir diye sormuş. Buna evvela Erbakan hocanın bunlar nasıl büyük hoca diye bana söylediği bir sözle cevap vereyim. Erbakan hoca yasaklıyken herkes Özal'a rey verdi. Efendi Hazretleri o zaman bana Ahmet boşatmak caiz değil. Madem Erbakan yasaklı ehveni şer olarak Özal'a rey verilsin. Bunu insanlara duyur diye emretmişti. Ben de bu vazifeyi yerine getirmiştim. Sonra Erbakan hocanın yasağı kalkınca bu sefer Efendi Hazretleri, şimdi hoca seçimlere giriyor. Kazanıp kazanmamak bize düşmez, biz haktan ayrılmayalım buyurdu. Ben de bunu yaydım ama bizim bazı büyük hocalar Efendi Hazretlerine rağmen anapı bırakmadılar. Ben her zaman Efendi Hazretlerinin döndüğü tarafa döndüm. Hiç kafama göre hareket etmedim. Ama o zaman efendi hazretleriyle beraber Hikmet Efendi'nin de öncülüğünde Erbakan Hoca'yı bizim eve çağırıp vekil hoca efendileri toplayarak onlara bir konuşma yapmasını, böylece onları anaptan çevirmesini talep ettik. Erbakan Hoca'ya bizim, cemaatimiz, bizim cemaatin bazı büyük hocaları var sana soru soracaklar deyince bunlar nasıl büyük hoca ki hala batılı bırakmıyorlar demişti. Sonda yüzden fazla hoca efendiyi bizim evde topladık. Fakat şimdi kürsünün altından ortalığı karıştırıyor dediğim hoca o zaman da iktidarın yalakalığını yaptığından efendi hazretlerinin emriyle topladığım o mecliste meclise gelmemesi için efendi hazretlerini Erbakan hocayla Sedat Çebi'nin evinde buluşturmuş. Bizde yüzlerce kişi yazın ortasında merhum Erbakan'ı bekliyoruz. Yandık, bunaldık. Hocanın da bir şeyden haberi yok. Uçaktan almışlar, o eve getirmişler. O da toplantı orada yapılacak zannetmiş. Bir haber aldım. Kan beynime fırladı. Yahu ne entrikacı adamlar. Dertleri hocayı bizim hocalarla buluşturmamak. Bu hadise zannedersem doksan öncesi yaşanmıştır. Gittim, hocayı o evde buldum. Tam sofraya oturacakken millet bekliyor. Şimdi yemek olmaz dedim kalktı Süleyman Arif Emre abimizin sürdüğü eski bir Renault arabayla bizim eve geldik. Kendisini öbür evde beklettikleri için şaşırdı. Efendi Hazretlerine de Erbakan hocanın orada beklediğini söylemişler. Hepsi şaşırdı kaldı. Ne oyunlar ne dolaplar. Hak meydana çıkmasın diye ne kadar uğraştılar bu adamlar. Ben de hakkı ihkak için çocukluğumdan beri uğraşıyorum. Ta yedi yaşındayken Cübbe şalvarımla İsmail karşısında kavun satan Ali abi beni alır, Erbakan hocanın spor sergi sarayındaki konferansına götürürdü. O zaman bile hoca benim kıyafetime hürmeten ayağa kalkardı. Onun İslam nişanlarına çok saygısı vardı. Bir kere başbakan yardımcısı olduğunda Hacı Cevdet Efendi ile diğer bazı arkadaşlar onu makamında ziyaret ettiklerinde, ''Buralara ne sarhoşlar geldi.'' ''Bu koltuklara oturdu. Buyurun, biraz da sizin gibi şalvarlı cübbeliler otursun.'' demişti. 28 Şubat, tın fitilini ateşleyen Başbakanlık konutundaki iftarda da bunu hedeflemişti. Geçenlerde Recai Kutan abimiz o süreci anlatırken, Mahmud Efendi Hazretlerinin de orada bulunduğunu söyledi. Efendi Hazretleri orada öyle bir konuşma yapmış ki, Resul Hocam'ın anlattığına göre Erbakan Hoca hüngür hüngürü ağlamış.'' Ben o yemekte yoktum çünkü o yemeğe genel davet yapmışlar. İsmail Ağa'ya da münasip kişileri alın gelin denmiş. Fakat bizim arkadaşlar her zaman olduğu gibi beni zor işlere çağırdıklarından yemek olunca kendileri doluşmuşlar. Haberin bile olmadı. Bu vesileyle Erbakan hocamıza Rabbimizden büyük rahmetler ve tecelliler dileyelim. Nereden geldik buraya? İşte hocaya bizim büyük hocalar soru soracak deyince bana... ''Bunlar neye göre büyük hoca olmuşlar?'' diye sormuştu ya, oradan geldik. Maşallah bizim camiada da sarı büyük, saran büyük hoca oluyor. Hele hanımlardaki kademe tertibi herkesi aşıyor. Onun için yorum yapmayacağım ama şunu ifade edeyim ki, ''Ayetten, hadisten olsun olmasın, tüm dua ve zikirler çiğ olsun, pişmiş olsun, ocak üstünde pişerken olsun, her türlü yiyeceğin ve içeceğin üstüne şifa niyetiyle okunup üflenebilir.'' Yeter ki yemeğin içinde besmelesiz kesilen et yahut alkol gibi haram bir şey olmasın. Medine meşayhından olan Mahmud Efendi Hazretlerimizin de çok itibar ettiği büyük kutuplardan Şeyh Muhammed Zekeriya el Buhari Hazretleri, her cuma bir oğlak yahut birkaç koyun kuzu neyse kestirir, buhara pilavı pişirir, o pilav pişerken üzerine Yasin Şerif okur üfler, cumadan sonra dergahında okunan Hatmi Şerif'in ardından da onu ziyaretçilerine ikram ederdi. Bazen yeğenlerin sayısı 200-300 kişi bile olurdu. Öyle bir lezzetli olurdu ki o velinin okuması bereketiyle dünyanın hiçbir yerinde öyle lezzetli bir pilav bulunmazdı. Rabbim kabrini nur eylesin, makamını Ali eylesin. Bizi yaptığı ikramlar vesilesiyle kendisini hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ben o zatı Efendi Hazretleri ile yaptığım ilk hacımda 1981 senesinde tanışmıştım. O zaman tanımıştım. O zaman Efendi Hazretleri ile birlikte her sabah onun dergahına hat Şerif okumaya giderdik. İhvan orada toplanırdı. Ben de mektubat okurdum. Efendi Hazretlerimiz önceki haclarında hep onun dergahında kalırmış. Ama o sene İmam Rabbani Hazretlerinin yedinci torunu olan... Muhammed Masar el-Faruki hazretlerinin yeşil kubbeye nazır olan otelinde kalmıştık. Bizi on gün misafir etmişti. Sonra 83'te gittiğim umrede Muhammed Zekeriya hazretleriyle on gece omuz omuza uyudum. Kendisi sabaha kadar hiç uyumuyordu. Sürekli okuyordu. Küçük bir odada kalıyorduk. Beni 81 senesinden tanıdığı için özel odasında yatırıyordu. Dışarıdan gelip yanına girdiğimde gafletimi açığa vurarak kimse yok mu diye sorduğumda o yumuşak insan hemen hiddetlenerek öyle sorulur mu? Allah benimle beraber diyordu. Daima huzur üzere duruyordu. Aslı Buhara'dan olup Rus işgalinde Afganistan'a oradan da Medine'ye münevveri e hicret etti. Arapça, Farsça ve Türkçe'yi çok iyi biliyordu. Çok kerametlerini gördüm. Bir kere anneme kadife kumaş aldım. Param 100 riyal eksik kaldı. Yanına girdiğimde hemen çıkarıp 100 riyal verdi. Suud'un zenginleri yüz binlerce riyal hayır parası getirirlerdi. Mübarek o paralara elini bile sürmezdi. Fakirlere dağıtırdı. Kendisi böceklerin dolaştığı mütevazi bir minderde yatardı. Medine-i Münevvere'de 40 vakit namazı tamamlamaya çalıştığım bir sabah uyandığımda ihtilam olmuştum. Hava da soğuk. Medine'nin ayazı çok kuvvetli olur. Utancımdan bir şey de diyemedim. Cemaate kavuşamasam kırk vakti kaçıracağım. Onlar da namazı ilk vaktinde çok erken kılıyorlar. Uyanır uyanmaz bana, şu helanın yanında sıcak su var, Gusledebilirsin dedi. Şaştım kaldım. İşte böyle büyük zatlar, hepsi de Efendi Hazretlerimize aşıktı. Hatta bir sefer Efendi Hazretlerine, Efendim ben Buhara'da 60 sene evvel Nakşi Meşayh'ımdan birine intisap ettim ama ehfa latifesine kaldım. Bana seyr sülükumu tamamlatır mısınız diye birkaç kere müracaat ettiğine şahit oldum. Efendi Hazretlerimiz siz manen tamamlamışsınız bir ihtiyacınız yok diye tevazu buyurarak kendisinin bu teklifini geri çevirmişti. Seyyid İbrahim el-Ahsai Hazretleri de onu çok severdi. Ara sıra Ahsa'dan Medine-i Münevveri'ye geldiğimde Muhammed Zekeriya Efendi'nin yanında buluşurduk. Dünyanın neresinden ne kadar ulema, evliya gelse hepsi mutlaka onu ziyaret eder ve onun huzurunda tanışıp kaynaşırlardı. Ziyaretine kimler gelmezdi ki? Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Muhammed Avvame Hoca Efendi'nin şeyhi Abdullah Siracettin Hazretleri, Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri gibi dünyanın en meşhur alimleri hep onun yanına gelirlerdi. Kimseye itibar etmeyen Abdullah Habeşi bile onun çok büyük veli olduğunu söylerdi. Lübnan'da mukim ve şimdi metfun olan Abdullah Habeşi rahmetullah büyük muhaddisti. Efendi Hazretlerimizi ziyaret etmişti. Birçok alimi beğenmezken, Efendi Hazretlerimizi ve Muhammed Zekeriya Efendi'yi takdir ederdi. İnsanlar bu zatı Zekeriya Efendi diye ansalar da, aslında Zekeriya babasının adı. Onun için kendisine Zekeriya diyenlere, önce peygamberimin adını, sonra babamın adını söyleyin derdi. Araplar, Muhammed İbni Zekeriya diyorlar. Sonra İbni Zekeriya diye kısaltıyorlar. Sonra onlar arasında örf olduğu veçiyle, Zekeriya'nın oğlu manasında sadece Zekeriya diyorlar. Bizim Türkler de ismi Zekeriya sanıyorlar. Birçok konuda hatta kitap yazarlarının ismi hakkında da aynı sorun yaşanıyor. Buna da dikkat edin. Bundan sonra herkes o zata Muhammed Zekeriya Efendi desin inşallah. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Görüyor musunuz? Benim ağzımı beşe açtıramazsınız... Açınca da ona susturamazsınız. Ama bir hoca hanımın yanlış fetvası bu kadar tatlı malumatın ortaya çıkmasına neden oldu. Her şeyde bir hayır olduğu yine ortaya çıktı. Netice olarak çiğ ya da pişmiş veya ocak üzerinde olan her aşa ayetler okunur, üflenir. 2- Muhammed Bağdadi namıyla mektup yazan ve kendisini bu mektubundan dolayı talebe arkadaşım olarak kabul ettiğim arkadaşım çok manalı ve ilmi bir mektup göndermiş. Hocam, ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu, birinci cildin 24. mektubunda şöyle buyuruyor. Surette mahlukatın halleriyle meşgul olsa bile, hakikatte kalbinde Allah'ın rızasından başka bir şey bırakmayan kimseye müjdeler olsun. İşte bu kain ve bayin olan sufi'nin halidir. Bu sufi'nin iki hali vardır. Birinci hali hakikaten mahlukattan ayrı olarak Allah ile beraber olmasıdır. İkinci hali ise surette mahlukatla, hakikatte ise onlardan ayrı olmasıdır. Bu risaleyi sizlere sizin evladınız, talebeniz veya hadiminiz bizi nasıl kabul ederseniz o şekilde irsal ediyorum ilim, irfan ve vazı irşat vazifelerinizin kesretinden, çokluğundan dolayı Müceddid-i Elfirsani Hazretlerinin yukarıda belirttiğim ikinci hitabına muhatap ediniz. Halete evvele ucu her ne kadar gözlerinizde tüsse de, üstadımız efendi Hazretlerimizin sizleri vezai-i fuulviyelerle muazaf kılmasından dolayı müessir olmamıştı. Fakat ehli küfrün belinin kırıldığını hisseden münafıklar bu mücahid allâmenin haleti evvelini medrese Yusufiye'de ikmal etmeye maruz bıraktılar. Ben her zaman ilim ve hikmetlerle halkı tenvir etmekle kalmayıp, acaba bu birinci halin sahibi var mıdır diye düşündüğümde cevabını bulamazken, kısa bir uzletle bizleri tenvire idame ettiniz. Şazeli tarikatının ekabirinden olan İbni Atayillah el-İskenderi Kuddise Sirrehu'nun, Sufi'yi tarif ederken buyurduğu Gerçek Sufi Kalbi kinden ve kederden arınan Altınla çamur Kendisine eşit gelen kimsedir Yoksa küfenin köpeği bin Sufi'den hayırlıdır Sözündeki hakiki Sufi olmanın tecellisini Daima sizler üzerinde müşahede etmekteyim Gönül isterdi ki Bir zaviyede devamlı La İlahe illallah kelimeyi tevhidini kalbimize nakşederek birer hakiki sufi olalım. Fakat meşhur olan, ''Vadi boş kalınca orada tilki vali olur'' sözü mucibince, sizlerin tekrar ikinci halinize rücu etmeniz için, hemen hemen her gün hassaten mübarek gecelerde 14 secdeler yapıyor ve Rabbim sizleri tekrar kürsümüze, sohbetlerinize, kitaplarınıza ve şeyhimiz, üstadımız efendi hazretlerimize anlanızın akıyla isal buyursun diye dua ediyorum. Devamlı olarak efendi hazretlerimizin rızasını kazanmış hal ve kal ilimlerini cami sizler gibi zülcana heyn olan üstadlardan istifade etmeyi istiyordum. Bir keresinde rüyamda efendi hazretlerimiz kendi bulunduğum Çavuş başındaki medresede sınıfın içine girdi. Sınıfta iki tane kabir vardı. Birine işaret buyurarak, bu kabir İmam-ı Rabbani Hazretlerine aittir. Onu kazın diye benimle bir arkadaşa emretti. Hayret içinde uyandığımda hemen İbn-i Sirin Hazretlerinin rüya tabirine baktım. Orada kazılan kabir alim bir insana aitse onun ilmine kazan kimse sahip olacaktır yazıyordu. Fakat bu ilimler bir üstad olmaksızın okunamayacağı için merak ve heyecan içinde dua ettim. Ya Rabbi üstadımı göster bana Ya Rabbi diye dua ederken ertesi gün sizlerin bu fakire biri kırmızı, diğeri pembe olmak üzere iki kitap verdiğinizi gördüm. O zaman anladım ki bu ilimler bizlere Rabbimizin inayeti, evliyaullahın himmet ve bereketiyle sizin vasıtanızla ulaşacaktır. Zahiri kurbiyetim olmasa da kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifinin sırrıyla dünya ve ahirette sizin olmak istiyorum. Eğer ki bir gün talebe-i uluma teveccüh niyetiniz olursa her daim bir talif ve hadim olarak emrinize amadeyim. Bu kardeş bu mektubunda bana kitap telifi, sohbet ve milletin dertleriyle uğraştığım için surette insanlardan ayrı kalamadığımı, Evvelki rahat zamanlarda tattığı manevi hallere dönmeyi çok arzuladığımı Rabbimin de bu hapis vasıtasıyla bu makamı kazandırmak istediğini yazmış. Doğru yazmış. Rabbim onun hakkında yaptığı bu hüsnü zanla mebni nispetten tespitten dolayı mahcup etmesin. Amin. Üç. Benimle ilgili neler yaşıyorsunuz duyunca şaşırıyorum. Sultan Gazi'den yazan Ahmet Kaplan kardeşimin yazdığı hadise gerçekten ilginç. Bakın ne yazmış. Değerli hocamız nasılsın, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbime sizin iyi olmanız için dua ediyorum. İnşallah bir an önce çıkarsınız. Hocam sizi ve sohbetlerinizi çok özledik. Hiç kimse sizin yerinizi tutmuyor. Hocam bir de sizin ilgili iş yerinde bir olay oldu. Sizin resminizi duvara yüksek bir yere asmıştım. İş yerinde sizi sevmeyen kişiler vardı. Bunlardan birisi sizin resimdeki yüzünüzü boyamak için elinde boyayla merdivenden çıkıyordu. O sırada ayağa kayınca boya kendi üzerine döküldü. Kendi yüzü boyandı. O da çabuk çıkmayan bir boyaydı. İki üç gün o boyayla gezdi. Bir de hocam sizi rüyamda gördüm. Yeşillik bir alandayım. Sonra yanıma siz geldiniz ve eliniz kelepçeliydi. Sonra bir baktım ki Mahmud Efendi Hazretleri elinde dosyalarla geliyor. Efendi Hazretlerine sordum. Bu dosyalar nedir dedim. Efendi Hazretleri de Ahmet'in dosyaları dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımıza gelince elinizdeki kelepçe kırıldı ve tuz buz oldu. Sonra da uyandım. Görüyorsunuz kardeşler, benim bir şey yapmama lüzum yok. Rabbim yapıyor yapacağını. Biz Mevla'ya dost olursak, Rabbim düşmanlarımıza harp ilan edeceğini vaat ediyor. Rabbimin harp açtıkları hiç iflah olabilir mi? Silivri'deki Hakikat Dernekler Federasyonu, talebelerinin mektuplarında ve daha birçok mektupta belirtildiği üzere, Risale-i Kutsiye Tercümesi adındaki, Efendi Hazretlerimizin kitabından Zübdetül Buhari'de, Buhari'den benim hakkımda yaptıkları tefaüllerde hep ''Benim bir dostuma düşmanlık edene ben harp ilan ederim'' mealindeki hadisi kutsi çıkmış. Geçen Erzurum'dan gelen bir mektupta da aynı bilgi geldi. Ben kendime evliya demiyorum ama evliya ile dost olduğum Rabbimin dostlarının dostu olduğum ortada. Bunu gizlemeye ne hacet? Dostlarının kalbinde yeri olana elbette Allahü Teala dostu muamelesi yapar. Bir kere Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri ile arabada Haliç surlarının önünden geçerken bana, senin veli olduğuna inanıyorum buyurdu. Ben, Allah inananların velisidir. Bakara suresinin 257. ayeti kerimesini okuyarak her müminin veli olduğunu söyleyince öyle olur mu? Ben senin umumi manada değil hususi velilerden olduğuna itikad ediyorum buyurdu ki o zat efendi hazretlerimizin kutuplardan olduğuna şahitlik ettiği bir velidir. Zaten İmam-ı Nevevi rahimehullahın nakline göre İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafi radıyallahu anhuma alimler Allah'ın velisi değilse Allah'ın hiç velisi yoktur buyurmuşlardır. Kim veli olsa, kim sıddık olsa, kim salih olsa, kim şehit olsa hepsi ulemaanın sohbetleriyle o makamları kazanmışlardır. Onlara kazandıranlar elbette en azından hayra delaletleri cihetiyle o makam sahiplerinin ortaklarıdırlar. Bir alim ehli sünnet itikadı ve ameli üzere ise onun veli olduğunu anlamak için keramet gerekmez. En büyük keramet bu fesat zamanda, bu doğru inanç ve amelde istikamet gösterebilmektir. Büyükler, istikamet kerametin ta kendisidir buyurmuşlardır. Rabbim cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Sizden gelen mektuplar maşallah çok, okumakla bitmiyor. Genelde bana karşı olan sevgi ve hürmet ifadeleriyle dolu. Çalışkan soyadında bir hanımın cenazede size yaklaşamazken mahşerde nasıl göreceğiz sözü ilgimi çekti. Bir de sizinle Şehit Bayram Hoca'nın Ümit Günaydın adındaki bir talebesinin cübbeliahmet hocam gönderdiği maili paylaşayım. Sizin sohbetlerinizi 12 yaşından beri dinliyorum ve size güveniyorum. Annem babam sizin sohbetlerini sebebiyle dönüş yaptılar. Rabbim tez zamanda sohbetlerinize tekrar tekrar kavuşmayı nasip etsin hocam. Ben bir köyde imamlık yapıyorum hocam. Geçen gün rüyamda bir gemi gördüm. Karadan yürütülüyordu. Bizim köyününden geçerken içimi bir ürperte alıyor ve soruyorum. Bu gemi nedir diye. Bana deniliyor ki bu gemi doğu tarafından yani Arap yarım adası. Arap Yarımadası kastediliyor oradan geliyor İçinde mübarek zatlar var seferber oldular ve Cübbeli Hoca için geliyor, gidiyorlar rüyam bu şekilde hocam birkaç saat etkisinde kaldım o geminin karadan yürüme sesi kulaklarımda yankılanıyordu hocam bu rüyanın yorumunu ben kendimce şöyle yaptım acizane Sultan Fatih İstanbul'u karadan gemi yürüterek fethetti ve Bizans'ı bozguna uğrattı. İnşallah bu sıkıntılı süreç yeni bir fethin başlangıcı olacak. Mahiyetini Rabbim bilir ama ben böyle inanıyorum. İki şehit verdik hocam. Birisi benim de hocam olan Bayram Ali Öztürk hocamız bize derslerinde hep anlatırdı. İçimizdeki hainleri çekemediler, şehit ettiler. Siz de şimdi aynı davadan dolayı bu sıkıntıyı çekiyorsunuz. Ama bu sefer... Bir şeyleri bitirmek isteyen Bu zihniyetin bu mayası tutmayacak Herkes dostu Düşmanı tanıyacak Evet Rabbim bu kardeşime de Hepinize de Hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin Haftaya görüşmek üzere Allah'a emanet olun diye Bitiyor Cübbeli Ahmet hocamızın Bu haftaki bu Değerli mektubu Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Cübbeli Ahmet hocamızı tez zamanda sağ ve salim bir şekilde bizlere kavuşmasını, onun sohbetleriyle feyizlenmeyi, nice ocakların namazla tanışmasını, nice bilmeyen annesinden babasından bir şey öğrenememiş insanların bu ilimler vasıtasıyla, bu dualar vasıtasıyla, bu bilgiler vasıtasıyla uyanışla ermesini nasip eylesin amin. O orada sağlık ve selamet içerisinde olsun. Ey Rabbimiz Celle Celaluhu, onu ve sevdiklerini, onun yolundan gittiklerini ve sevdiğin kullarını nar cahiminden koru. Bu dualar hürmetine, şu niyetli insanlar, şu yutkunduğumuz, susuz kaldığımız şu saatler, bilincinde olan insanların yüzüsü hürmetine. Onu bize sağlığıyla beraber daha da güçlü ve uzun ömürlerle Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu ve kendisini bize uzun yıllar sağlıklı bir şekilde sohbet edebilmelerini ve insanlara tavsiyeler verebilmelerini nasip eyle. Amin.